16. işaret İrhasat denilen bi'set-i evvel fakat nübüvvetle alakadar olarak vücuda gelen harikalar dahi delail-i Şu da üç kısımdır. Birinci kısım nasıl Kur'an'la Tevrat, İncil, Zebur ve Suhufu Enbiya'nın Nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselama dair verdikleri haberdir. Evet madem o kitaplar semavidirler ve madem o kitap sahipleri enbiyadırlar, elbette ve herhalde onların dinlerini nesheden ve kainatın şeklini değiştiren ve yerin yarısını getirdiği bir nur ile ışıklandıran bir zattan bahsetmeleri zaruri ve kat'idir. Evet, küçük hadiseleri haber veren o kitaplar, Nev-i Beşer'in en büyük hadisesi olan Hadise-i aleyhisselatu aleyhissalatu vesselam'ı haber vermemek kabil midir?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 ve madem şu tasdikin vücudunu iktiza eden kat'î bir illet ve esaslı bir sebep vardır, biz dahi o tasdikin vücuduna delalet eden üç hücceti i ile ispat edeceğiz. Birinci hüccet, Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, Kur'an'ın ile onlara der ki, kitaplarınızda benim tasdikim ve evsafım vardır. Benim beyan ettiğim şeylerde kitaplarınız beni tasdik ediyor. Kul fe'tu bit-Tevrat fatluha in kuntum sadikin Kul ta'ala nad'u ibna'ana wa ibna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil ayetlerle onlara meydan okuyor Tevratınızı getiriniz okuyunuz ve geliniz biz çoluk ve çocuğumuzu alıp cenab Hakk'ın dergahına el açıp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 içlerine karıştı. Hem müfessirlerin sözleri ve yanlış tevilleri, onların ayetleriyle iltibas edildi. Hem bazı nadanların ve bazı ehli garazın tahrifatı da ilave edildi. Şu surette, o kitaplarda tahrifat, tagirat çoğaldı. Hatta Şeyh Rahmetullahi Hindi, Allami Meşhur, kütüb-ü sabıkanın binler yerde tahrifatını, keşişlerine ve Yahudi ve Nasara ulemasına ispat ederek,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 İkrar ve itiraf etmişler ki kitaplarımızda Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam'ın evsafı yazılıdır. Evet, gayrimüslim olarak başta meşhur Rum meliklerinden Hirak itiraf etmiş. Demiş ki: "Evet, İsa Aleyhisselam Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'dan haber veriyor." Hem Rum meliki Mukavkıs namında Mısır hakimi ve ulemayı Yahud'un en meşhurlarından İbn Süriya ve İbn Ahtab ve onun kardeşi Ka'b bin Esed ve Zübeyr bin Batıya gibi meşhur ulema ve reisler gayr müslim kaldıkları halde ikrar etmişler ki, evet kitaplarımızda onun evsafı vardır, ondan bahsediyorlar. Hem Yahud'un meşhur ulemasından ve Nasara'nın meşhur kıssislerinden kütüb-ü sabıkada evsaf-ı Muhammediye'yi aleyhissalâtu vesselâm gördükten sonra inadı terk edip imana gelenler evsafını Tevrat ve İncil'de göstermişler ve Sair Yahudi ve Nasrani ulemasını onunla ilzam etmişler. Ez cümle, Meşhur Abdullah ibni Selam ve Veheb İbni Münebbih ve Ebi Yasir ve Şamul ki bu zât melik Yemen Tubba Yemen Tübba zamanındaydı. Tubba nasıl gıyaben ve bi'setten evvel iman getirmiş, Şamul de öyle. Ve Sayenin iki oğlu olan Esid ve salebe ki, İbn Heyban denilen bir arife billah, 10'dan evvel Beni Nadir kabilesine misafir olmuş. Qaribun zuhuru nebiyin haza daru hicretihi demiş. Orada vefat etmiş. Sonra o kabile Resul Ekrem zaman, ve selam ile harbettikleri zaman Esit ve Salebe meydana çıktılar. O kabileye bağırdılar. Vallahi huvellezî ahada ileyküm fî İbn Heyban. Yani İbni Heyban'ın haber verdiği zat budur. Onunla harp etmeyiniz. Fakat onlar onları dinlemediler, belalarını buldular. Hem ulemâ-i Yahud'dan İbni Bünyamin ve Muhayrık ve Kabul Ahbar gibi çok ulemâ-i Yahud, evsâfun nebeviyye'yi kitaplarında gördüklerinden imana gelmişler, sair imana gelmeyenleri de ilzam etmişler. Hem ulemâ-i Nasara'dan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 Yahudiler durlar, Bunun evsafı Tevrat'ta mezkürdür, hıyanet ederler. Hem Nasrul Habeş'e ve Habeş reisi olan Necashi, evsaf-ı Aleyhissalatu Vesselam kitaplarında gördükleri için beraber iman etmişler. Hem Dağıtır isminde meşhur bir Nasrani alimi evsafını görmüş, iman etmiş, Rumlar içinde ilan etmiş, şehid edilmiş. Hem Nasrani rü esasından Haris ibni Ebi Şumeril Gasani ve Şam'ın büyük dini reisleri ve melikleri yani sahibi İlya ve Hirak ve İbni Natur ve carut gibi meşhur zatlar kitaplarında evsafını görmüşler ve iman etmişler. Yalnız Hirak dünya saltanatı için imanını izhar etmemiş. Hem bunlar gibi Selmanül Farisi o da evvel Nasrani idi. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın evsafını gördükten sonra onu arıyordu. Hem Temim namında mühim bir alim, hem meşhur Habeş reisi Necashi, hem Habeş Nasarası, hem Necran papazları bütün müttefikan haber veriyorlar ki biz evsafı ı kitaplarımızda gördük, onun için imana geldik. Üçüncü hüccet. İşte bir numune olarak Tevrat, İncil, Zebur'un Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a ait ayetlerinin birkaç numunesini göstereceğiz. Birincisi, Zebur'da şöyle bir ayet var. اللهم ابعث لنا مقيم السنة بعد الفترة مقيم السنة ise, ismi Ahmedi'dir. İncil'in ayeti قال المسيح اني ذاهب إلى أبي وابيكم ليبعث لكم الفارق لطا yani ben gidiyorum. Ta size Faraklit gelsin yani Ahmet gelsin. İncil'in ikinci bir ayeti. İnni etlubu min rabbi faraklitan yekun ma'akum ila'l ebed. Yani ben Rabbim'den hakkı batıldan fark eden bir peygamberi istiyorum ki ebede kadar beraberinizde bulunsun. Faraklit el-Fariqu beyne'l hakkı ve'l batil manasında peygamberin o kitaplarda ismidir. Tevrat'ın ayeti. İnne Allaha kâle li İbrâhîme inne Hâcere telidu ve yekûnu min veledihâ men yeduhu fawka el cemîi ve yedü'l cemîi mabsûdatun ileyhi bil husû. Yani Hazreti İsmail'in validesi olan Hacer evlat sahibi olacak ve onun evladından öyle birisi çıkacak ki o veredin eli umumun fevkinde olacak. Ve umumun eli huşu ve itaatle ona açılacak. Tevratın ikinci bir ayeti. Wa qala yamu sa inni muqimun lham nabiyan min bani ikhwatihim, مثلك وأُجِري قَوْلِ فِي فَمِهِ وَالرَّجُلُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ قَوْلَ النَّبِيِّ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِإِسْمِهِ فَأَنَا أَنْتَكُمُ مِنْهُ. Yani, Beni İsrail'in kardeşleri olan Beni İsmail'den. Senin gibi birini göndereceğim. Ben sözünü onun ağzına koyacağım. Benim vahyimle konuşacak. Onu kabul etmeyene azap vereceğim. Tevrat'ın üçüncü bir ayeti. Kale Musa Rabbi inni ecidu fi't-Tevrati ummeten hum hayru ummetin uhricet lin-nasi ya'muruna bil-ma'rufi ve yanhawna ani'l-münker ve yu'minuna billahi fec'alhum ummati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 يَئْتِ بَعْدَكَ نَبِيّنْ Ahmed ve Muhammedan سَادِكًا سَيِّدًا أُمَّتُهُ مَرْحُومَةً Hem abadili seb'adan ve kütüb sabıkada çok tetkikat yapan Abdullah ibni Amr İbni'l-As ve meşhur ulema-i Yehud'dan en evvel İslam'a gelen Abdullah İbni Selam ve meşhur Kabul Ahbar denilen Beni İsrail'in allamelerinden o zamanda daha çok tahrifata uğramayan Tevrat'ta aynen şu gelecek ayeti ilan ederek göstermişler. Ayetin bir parçası şudur ki Hazreti Musa ile hitaptan sonra gelecek peygambere hitaben şöyle diyor. Ye eyühen nebiyyu inna arsalnaka shahidan ve mubesshiran ve nadira ve hirzan lil ummiyyin enta abdi semeytuke ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئه السيئه بل يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العبداء بان يقول لا اله الا الله Tevrat'ın bir ayeti daha Muhammedur Rasulullah mevliduhu bi Mekka ve hicratuhu وملكُه ve وعمتُه الحمادون İşte şu ayette Muhammed lafzı Muhammed manasında Süryani bir isimde gelmiştir. Tevrat'ın diğer bir ayeti daha. Enta abdi ve rasuli semeytuke'l-mutvekkil. İşte şu ayette beni İshak'ın kardeşleri olan, beni İsmail'den ve Hazreti Musa'dan sonra gelen peygambere hitap ediyor. Tevrat'ın diğer bir ayeti daha. Abdiyel Muhtar, leys bi faddin ve galidin. İşte Muhtar'ın manası Mustafa'dır. Hem ismi nebevidir. İncil'de İsa'dan sonra gelen ve İncil'in birkaç ayetinde alem reisi ünvanıyla müjde verdiği nebinin tarifine dair Mahu kadibun min hadidin yuqatilu bihi ve ummetuhu kezalik işte şu ayet gösteriyor ki sahibi's-seyf ve cihada me'mur bir peygamber gelecektir. Kadî bi hadîd kılıç demektir. Hem ümmeti de onun gibi sahibi's-seyf yani cihada me'mur olacağını sure-i fetih'in ahirinde. Ve meseluhum fil incil kezar'in ahrace şat'ehu fa azrahu festaglad fa staba ala suqihi yu'cibu'z-zurra'a li küffar ayeti İncil'in şu ayeti gibi başka ayetlerine işaret edip Muhammed Aleyhissalatu vesselam bu seyf ve cihada memur olduğunu İncil ile beraber ilan ediyor. Tevrat'ın 5. kitabının 33. babında şu ayet var. Hak teala Tur Sina'dan ikbal edip bize Sa'ir'den tulu etti ve Faran dağlarında zahir oldu. İşte şu ayet Nasıl ki Tur Sina'da i̇kbal i Hak fıkrası ile Nübüvvet-i Musaviyeyi ve Şam dağlarından ibaret olan Saîr'den Tulu Hak fıkrası ile Nübüvvet-i İseviyeyi ihbar eder, öyle de bil ittifak Hicaz dağlarından ibaret olan Faran dağlarından Zuhuru Hak fıkrası ile biz zarure Risaleti Ahmediyeyi Aleyhissalatu vesselam haber veriyor. Hem Sureyi Fetih'in ahirinde Zalik meselhum fi't-Tevrat hükmünü tastikan Tevrat'ta Faran dağlarından zuhur eden peygamberin sahabeleri hakkında şu ayet var. Kutsi'lerin bayrakları beraberindedir ve onun sağındadır. Kutsi'ler ismiyle tavsif eder. Yani onun sahabeleri kutsi salih evliyalardır. eş peygamberin kitabında 42. babında şu ayet vardır. Hak Subhanehu, ahir zamanda kendinin istifa gerde ve bergüziidesi kulunu bahsedecek ve ona Ruhul Emin Hazreti Cibri ile yollayıp dini ilahisini ona talim ettirecek ve o dahi Ruhul Emin'in talimi vecile Nasa talim eyleyecek ve beynennas hak ile hükmedecektir. O bir nurdur. Halkı zulümattan çıkaracaktır. Rabbin bana kabl-el-vuku bildirdiği şeyi ben de size bildiriyorum. İşte şu ayet gayet sarih bir surette ahir zaman peygamberi olan Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın evsafını beyan ediyor. Mişail namıyla müsemma Mihail Peygamber'in kitabının dördüncü babında şu ayet var. Ahir zamanda bir ümmeti merhume kaim olup orada hakka ibadet etmek üzere mübarek dağı ihtiyar ederler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 onun ismi şemsin vücudundan evvel mevcuttur. Onun adı güneş durdukça münteşir ola. İşte şu ayet pek aşikar bir tarzda Fahri Alem Aleyhisselatu vesselamı tavsif eder. Acaba Hazreti Davut Aleyhisselam'dan sonra Muhammed Arabi Aleyhisselatu vesselam'dan başka hangi nebi gelmiş ki şarktan garba kadar dinini neşretmiş ve mülukü cizye'ye bağlamış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 Ve bende onun nesnesi asla yoktur. İşte alemin reisi tabiri fahri alem demektir. Fahri alem ünvanı ise Muhammed Arabi Ali vesselam'ın en meşhur ünvanıdır. Yine İncili Yuhanna 16. Bab ve 7. Ayeti şudur: Amma ben size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim size faidelidir. Zira ben gitmeyince tesellici size gelmez. İşte bakınız, reisi alim ve insanlara hakiki teselli veren Muhammed-i Arabi aleyhisselatu vesselam'dan başka kimdir? Evet, fahri alim odur ve fani insanları idâm-ı ebediden kurtarıp teselli veren odur. Hem İncil-i Yuhanna 16. Bap 8. Ayeti. O dahi geldikte dünyayı günaha dair.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 Elbette Seyyidül Beşer olan Ahmed Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'dır. Haşiye Evet o zat öyle bir reis ve sultandır ki 1350 senede ve ekser asırlardan her bir asırda laakal 350 milyon tebaası ve rayyeti var. Kemali teslim ve inkiyatla evamirine itaat ederler, her gün ona selam etmekle tecdidi biat ederler. Hem İncili Yuhanna 16. bab ve 13. ayet. Amma o hak ruhu geldiği zaman sizi bil cümle hakikata irşad edecektir. Zira kendisinden söylemiyor, bil cümle işittiğini söyleyerek gelecek nesnelerden size haber verecek. İşte bu ayet sarihtir. Acaba umum insanları birden hakikata davet eden ve her haberini vahiden veren ve Cebrail'den işittiğini söyleyen ve kıyamet ve ahiretten tafsilen haber veren Muhammed Arabi aleyhisselatu ve selamdan başka kimdir ve kim olabilir? Hem kütüb enbiyada Rasul Ekram aleyhisselatu ve selamın Muhammed, Ahmet, Muhtar manasında Süryanî ve İbrani isimleri var. İşte Hazreti Şuaybın suhufunda ismi Muhammed manasında müşeffehdir. Hem Tevrat'ta yine Muhammed manasında Munhamenna, hem Nebiyyül Haram manasında Himyata, Zebur'da El-Muhtar ismiyle müsemmadır. Yine Tevrat'ta el khatem khatem hem Tevrat'ta ve Zebur'da Muqim-us-Sünne, hem Suhuf-u İbrahim ve Tevrat'ta mazmazdır Hem Tevrat'ta ahyettir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam demiş, İsmi fil kuran Muhammed ve fil i̇ncil Ahmet ve fil tevrat Ahyet buyurmuştur. Hem İncil'de Esma-i Nebevi'den sahibul kadib vel hirabe yani seif ve asa sahibi evet sahibü seyf enbiyalar içinde en büyüğü ümmetiyle cihada memur Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamdır. Yine İncil'de Sahibut Taçdır. Evet, Sahibut Taç ünvanı Rasulü Ekrem Aleyhisselatu ve Selam'a mahsustur. Taç imame yani sarık demektir. Eski zamanda milletler içinde milletçe umumiyet itibariyle sarık ve agel saran kavmi Araptır. İncilde Sahibut Taç katî olarak Rasulü Ekrem Aleyhisselatu ve Selam demektir. Hem İncilde El Barakliit veya hut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 وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد حاشية أمته الحمادون سياح Meşhur evliya çelebi Hazreti Şamunu Safa'nın türbesinde ceylan derisinde yazılı İncil i Şerif'te, bu gelen ayeti okumuştur Rasul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hakkında nazil olan ayet: Yitûn bir oğlan, İzribyûn yani İbrahim neslinden ola, Pırûftûn peygamber ola, Levûslîn yalancı olmaya, Bint onun Efsûlat mevlidi Mekke ola, ki Kâlûşir salihlikle gelmiş ola, Tunûmîn onun mübarek adı Mevamit Ahmet Muhammed ola. İsfidus ona uyanlar, Taakerdis bu cihan ıssı olalar. Pist beith dahi ol cihan ıssı ola. Bu mevamit kelimesi Mehmet'ten ve Mehmet dahi Muhammed'ten tahrif edilmiş. Evet, İncil'de Hazreti İsa Aleyhisselam çok defalar ümmetine müjde veriyor. İnsanların en mühim bir reisi geleceğini ve o zatı da bazı isimler ile yad ediyor. O isimler elbette Süryani ve İbrani'dirler. Ehli takkik görmüşler, o isimler Ahmet, Muhammed, Fârikun beynel hakkı vel batıl manasındadırlar. Demek İsa aleyhisselam, çok defa Ahmet aleyhisselatü vesselamdan beşaret veriyor. Sual, eğer desen, neden Hazreti İsa aleyhisselam, her nebiden ziyade müjde veriyor, başkalar yalnız haber veriyorlar?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 Şeriat-ı İseviye'nin noksanını ikmal edecek bir şeriat-ı aliye'ye sahiptir. İşte onun için çok defa alemin reisi geliyor diye müjde veriyor. İşte Tevrat, İncil, Zebur'da ve sair suhuf-u enbiya'da çok ehemmiyetle ahirde gelecek bir peygamberden bahisler var. Çok ayetler var. Nasıl bir kısım numunelerini gösterdik. Hem çok namlar ile o kitaplarda mezkurdur. Acaba bütün bu kutubü'n-Enbiya'da bu kadar ehemmiyetle mükerrer ayetlerde bahsettikleri ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'dan başka kim olabilir?